Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğine O'na hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık bir tek O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, Ehri Beyti'nin ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Size selamlar, merhabalar efendim. Efendim Siirt'ten Uğur gün doğan, Hocam Allah razı olsun. Bende bir şey eksik kalıyordu ta ki sizi tanıyınca kadar. Şimdi istediğim şey Rabbime kurban olmak istiyorum, duanızı istiyorum demiş efendim. Ubud billahi min eşşeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin Rabbil salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel murselin ve ila cemil Rabbil velhamdülillahirrabbilalemin ve <gülüyor> Kurban olmak Kurban olmayan hiç kimse yoktur. Kim hayatını hangi yolda harcıyorsa neyin peşinden koşup harcıyorsa hayatını canını, kendini, ona kurban etmiş demektir. Kurban, aynı zamanda kur, yakınlık demektir. Ona yakındır. Neyi seviyorsa ona yakındır. Dolayısıyla neyin peşinden koşuyorsa hayatını da ona kurban etmiştir. Kazanabileceği de odur. Eğer bu fani bir şey ise, ya o fani olan onu bırakır ya da o fani olanı bırakıp baki aleme gider, onsuz gider. Kaybetmiş olarak gider. Peşinden koştuğu şeyi kaybetmiş olarak gider. <gülüyor> Dolayısıyla kaybetmiştir. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? ve ki namazım, selatım, ibadetlerim, kurbanım, kurban ettiğim. Önce hayatını kurban ediyor. Her <gülüyor> neyi kurban ediyorsa, kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir de dedi. Bunu söylerken doğru söyleyip söylemediğine bakması gerekir. Gerçekten selati, ibadetleri Allah için midir? Alemlerin Rabbi olan Allah için midir? Kurbanı Kurban ettiği, hayatı, vakti, zamanı alemlerin Rabbi olan Allah için midir? Evet, hayatım ve ölümüm evet, hayatı Allah için midir? Hayatı Allah'ın rızasını kazarmak için, onun yakınlığını, dostluğunu, cemalini, sevgisini kazarmak için mi harcanıyor? Harcıyor. Eğer öyleyse doğruydur. Evet, ölümüm. Onun yolunda öl dedi yani öleceksin. Yusuf Aleyhisselam'ın dua ederken "Ya Rabbi <gülüyor> Müslüman olarak canımı al." yani Allah'a teslim olmuş halde o teslimiyetini ispatlayarak mı ölüyor? Ölümü Allah için midir? Eğer öyleyse bunu söyler. Bunu söylemiştir ve doğru söylenmiştir. Namazı da, selatı da, ibadetleri de, kurbanı da, hayatı da, ölümü de alemlerin Rabbi olan Allah içindir, oldu. Böyle olunca neyi kazanır? Alemlerin Rabbinin rızasını kazanır, yakınlığını kazanır, sevgisini kazanır, dostluğunu kazanır, cemalini kazanır, ebedi hayatını kazanır, kendi kendini kazanır, Hazreti insan olmayı kazanır, Allah'a yeryüzünde harife olmayı, kul olmayı, avdolmayı kazanır ayna olmayı, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermeyi kazanır. Eğer değilse öyle, bu ayeti okurken yalan söylemiş olur. Allah de ki dedi, söyle dedi. Evet, Bu bir emir. Söyle ve gereğini yap ve böyle ol demektir. Eğer böyleyse, sen sadıklardansın. Değilse, eğer bu sözün Yalansa yarancılardan olmuş olursun. Evet, inşallah hep beraber salati, kurbanı, hayatı ve ölümü, alemlerin Rabbi olan Allah için oluruz. Her şeyimizi ona kurban eder, onun yakınlığını kazanırız. <gülüyor> Sevdiklerinizden evet vermedikçe iyi eremezsiniz dedi. Sevdiklerimizi verip. Asıl sevmemiz gereken, sevdiğimiz Rabbimizin yakınlığını kazanıyoruz. Evet, kurban etmeden olmuyor. İnşallah kurban edenlerden, kurban olanlardan oluruz. Evet. Efendim İstanbul'dan Sevda. Selamünaleyküm efendim. Size tabi olmak istiyorum. Bununla beraber tabi olduğum biri var. Bir sorun teşkil eder mi? Tabi olmak demek, onun gibi bir kul olmaya çalışmak demektir. Yani hatasıyla, kusuruyla, günahıyla, eksikiyle, yanlışıyla ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde tabi olmuşsun. Allah'a kul olmak için, Allah'a yakın olmak için, Allah'a dost olmak için. Bugün birine tabi oluruz, yarın başka birine. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Bu herkes için böyledir. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Herhangi bir sorun olmaz. Aynı şey kardeşlerimiz için de geçerlidir. Onlara da söylüyoruz. Eğer bizimle beraber kazanabiliyorsanız, buyurun kazanalım, yürüyelim. Yok, eğer kazanamıyorsanız, ne diyoruz? Hemen burayı terk et. Nerede kazanabiliyorsan yerin orasıdır. Bir sorun teşkil etmediği gibi olması gereken de odur. Doğru odur. Yarın kıyamet günü Allah'a hiçbir mazeret gösteremeyiz. Nerede kazanabiliyorsan yerin orasıdır. Gönlünün yeri orasıdır. Zahiri olarak yerin orasıdır. Manevi olarak yerin orasıdır. Orada kazanıyor, orada yürüyorsun. Hepimize lazım olan, gerekli olan Allah'ın rızasıdır, Allah'ın dostlukudur, Allah'ın cemalidir. Evet, kazanabileceğimiz yere kendimiz, gönlümüz karar verir ve biz orada yürürüz. Hiçbir sorumluluk olmaz, hiçbir yanlış ya da eksik olmuş olmaz. Yok, eğer biri dese ki bir yere tabi oldun, artık ayrılamazsın. Bu yanlıştı. Bu kesinlikle yanlıştı. Mutlaka demek başka bir hesap var. Hesap onun kazanması değilmiş. Bu bir gönül meselesi, gönül yolculuğu. Gönlü nerede yürümek istiyorsa orada olmalıdır. Doğrusu öyledir. Herkes bir şahsiyet olarak tavrını ortaya koymalı. Evet, Allah'a gitmek için nerede gidebiliyorsa orada gitmeli ve yürümelidir. Hiç kimsenin sözüne, söylemesine bakmadı. Evet. Efendim bir izleyenimiz Selamun Aleyküm efendim. Ellerinizden öper saygılarımı arz ederim. diğer TV'nin kapanacağını duyduğumuzdan beri çok yakın birini kaybetmiş gibi bir yaz hali kapladı gönlümüzü. Ödenmesi gereken yıllık uydu parasının altı bin TL yani eski parayla 600 milyar olduğunu eminim ki kardeşlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Benim de biriken bir param yok ama eşim kolundaki iki bileziğini infak etmek istiyor. İnşallah pazartesi 10.000 bin TL göndereceğim. Kardeşlerimden ricam lütfen herkes elinden geleni yapsın ki diğer tipimiz kapanmasın. Yoksa Allah bu nimeti bizden alır ve bu bize azap olur. Çünkü bizim için en büyük azap sizi evimizde görememektir. Mesela bin kişi 500 TL verse bu 500.000 TL eder. Biliyoruz ki TV kapanırsa en çok üzülecek olan siz olacaksınız ve en çok sevilen de iblis olacaktır. Zaten iblis diğer TV'nin kapanması için elinden geleni yapıyor. Eğer efendimizi sevdiğimizi iddia ediyorsak onun üzülmesine izin vermeyelim. Allah bütün kardeşlerimizin yapacağı yardımları şimdiden kabul buyursun. İnşallah demiş efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Yaklaştık. Diğer TV açılan 3 sene oldu. 3 yıldır. Eylül'ün sonunda 3 yüzyı dolduruyor. Televizini açarken bir gayemiz vardır. Bir amacımız var. Gayemiz Allah'ın vahyini taşımak. uğraşabildiğimiz her yere hidayeti taşımak, sirat-ı müstakimi taşımak. Bununla beraber Allah'a dost olmak için gönül yolculuğunu taşımak. Evet. uğraşabildiğimiz her yere, her eve, her iş yerine orada öğretmek. Evlerinde anlatmak, öğretmek, bununla beraber, beraber yürümek. Hamdolsun, evet, diğer tüyü vasıtasıyla dünyanın her yerine ulaşmaya çalıştık, çalışıyoruz. Evet, binlerce insan televizyondan dolayı seyrederek, izleyerek, tabi olmuş, bununla beraber, beraber yürümeye başlamış, yolculuğu beraber yapıyoruz. Aylık kirası yaklaşık 50 bin TL'dir. Uydunun kirasıdır bu. Yıllık 600 TL yapıyor. Eğer kardeşimizin söylediği gibi 1000 kişi 500 TL verirse bu durumda ne olmuş olur? 500 bin TL yapmış olur. Zaten kardeşlerimiz yardımcı olmaya çalışıyor. Yüze yakın toplanmış, Bir 500 TL olsa zaten sorun çözülmüş olur. Allah'ın vahyini taşımak dedik. Her gün üç defa cüz okunuyor orada. Bir Arapça, bir Türkçe, bir de Türkçe-Arapça. Buna beraber sohbet programları var. Hadisler var. Ayetler var ayrıca duruma göre, konuya göre. Tamamen Allah'a davet. Allah'ın vahyine davet. Allah'ın Resulüne davet. Yola davet. Yolculuğa davet. Elbette ki katkıda bulunanlar buna iştirak etmiş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Ari'ye buyurmuştu. Bir kişinin senin elinle, gönlünle, dilinle, vasıtanla, vesilenle hidayete ererse, Allah'a dönerse, iman ederse, bütün dünyayı sadaka vermekten daha hayırlıydır. Onun için kardeşlerimiz buna ortak olmalıdır. Yoksa Allah hiç kimseye muhtaç değildir, işlerini yürütür. Bizim derdimiz Allah'ın vahyini taşımaktır. Resulullah Efendimiz'in bıraktığı emaneti yerde bırakmamaktır. Ama taşırken beraber taşımaktır. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Kıyamet günü Resulullah Efendimiz ümmetinden şikayetçi olduğu tek bir konu var. O da evet, Allah'ın Resulü diyecek ki, Ya Rabbi benim bu kavmim Kur'an'ı muhacir bıraktı. Evet, Kur'an'ı muhacir bıraktı. Şu anda Kur'an muhacir bırakılmış durumdadır. Okunmuyor, anlaşılmıyor. İşte derdimiz Kur'an'ı muhacir bırakmamaktır. Evet, ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaktır. Allah ait kelime de öyle buyurmuştu. Sana bu Kur'an'ı indiriyoruz, inzal ediyoruz. Ulaşabildiğin her yere ulaştırasın diye. Resulullah Efendimiz eğer bunu emanet olarak bıraktıysa bizim emanete ihanet edip onu yerde bırakmamız, bırakmamamız gerekir. Ulaşabildiğimiz her yere onu ulaştırmamız gerekir. Bunu yaparken hep beraber yapıyoruz. Müminler hep beraber yapmalıdır Kardeşlerimiz hep beraber yapmalıdır Öyle ki kıyamet günü o Resulullah Efendimiz'in şikayetine muhatap olmasın. Kur'an'ı muhacir bıraktı hitabına muhatap olmasın. Buna beraber emanete ihanet ettiği, emaneti yerde bıraktığı, emaneti taşımadı. O hitaba muhatap olmasın. Onun için kim ne yapabiliyorsa onu yapmalıdır. Ben de vahiy taşımada yükün altına omuzumu koyarım demesidir. Vahiyyi yerde bırakmam demesidir. Elbette ki herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama evet, vahyi taşırken cemaat halinde taşımak gerekir. Cemaat halinde taşınması da yetmez. Öyle birinin taşıması gerekir ki, öyle biriyle taşımak gerekir ki, evet, peygamber varisi olsun onunla beraber taşırsın. Onunla beraber taşımış olalım. İnşallah kardeşlerimiz bunu iyice anlamıştır. Her ne olursa olsun elbette ki münafıklar konuşur. İşleri bu. Elbette ki iblis elinden geleni yapar. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Herkes peşinden ne gönderdiğine baksın. Ahirete neyi gönderdiğine baksın. Geldiğinizde onu katımızda hazır bulursunuz. Allah bir de sizin için onu arttırır, ziyadeleştirir. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Evet, bize düşen elimizle gerekeni yapmaya çalışmaktır. Bununla beraber ahirete göndermektir. Evet, de buyuruyoruz ayet-i kerimede. Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Yani Allah'a güzel bir borç vermek demek Allah yolunda kurban etmek demektir. infak etmek demektir. vermek demektir. Allah için yapmak demektir. Onun için sevdiğinizden sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe eremezsiniz dedi. İyi olmazsınız dedi. Allah'ın emrine hükmüne bakıp şeytanın ya da münafıkların verdiği ve sözeye bakmamak gerekir. Her ne olursa olsun Allah nuru tamam var. Vahyin birilerine taşıttırır. Hidayeti birilerine taşıttırır. Aşkı muhabbeti birilerine taşıttırır. Önemli olan kulun kazanmak için ben de varım deyip gereğini yapmasıdır. İnşallah. Kardeşlerimiz gereğini yapar. Kısa bir sürede bu sorun çözülmüş olur inşallah. Olmazsa elbette ki yapılacak bir şey kalmamış olur. Evet şu ana kadar idare etmeye çalıştık. Son safhaya geldiği için artık ya gereken yapılır ya da evet kapatılır. Hep beraber sorumlu duruma düşmüş oluruz. İnşallah kardeşlerimizin desteğiyle bu sorumluluktan kurtulmuş oluruz. Evet. Sen bir kardeşimizin bir duası var efendim. Diyarbakır'dan Sinan Sevim. Allah'ım sen vehabsın ya Rabbi Televizyonumuzu tekrar bize hibe et. Sen ayetinde buyur, buyurmuşsun ya Sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir O hep içimizde olsun O hep gönlümüzün derinliklerinde Baş köşede olsun O evimizin içinde olsun Hiç ama hiç dışarı çıkmasın Ne olur Allah'ım Evimizi o aydınlatsın Gönlümüzü o aydınlatsın Şimdiye kadar onunla sana yaklaştığımız gibi Bundan sonra da Onunla sana yaklaşalım sen kelamında buyurdun ya karib. Ya karib. Allah'a yaklaşmada vesileye sarılın diye. Sana yaklaşmaya çalışırken ona sarılıyoruz. Evet o nimetinin, o nimetinin kıymetini bilemedik. Gerektiği gibi ona sarlamadık Ama sen tevapsın. Senin rahmetin <gülüyor> gazabını geçmiştir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf. Allah'ım ne olur bu gönül. O'nun aşkıyla hayat bulmuşken onsuz, onsuzluk azabıyla yanmasın, kavrulmasın. O bize hep seni anlatsın. O'nun adı aşk olsun, O'nun adı gönüllerde taht kuran sultan olsun. O'nun adı Diyar TV olsun, O'nun adı Pir Muhammed Hüseyin Hazretleri olsun. Gönüllerimizi iblis değil, O fethetsin. O bize diğer, Diyar-ı Veli Medresesinde, diğer TV'de nur olsun. Nurumuz, diğer tibimiz sönmesin, amin, amin. Amin. Allah razı olsun. Allah ayet kerime de evlerinizin bir kısmını kıblegah edin. bir kısım evlerinizi kıblegah edin. Allah'a dönderen evet, evler edinin, evinizin bir kısmını kıblegah edinin. Yani evinizin bir bölümü sizi Allah'a döndersen, Orada Allah ile beraber olun. Allah ile baş başa olun. Orada Allah'ı zikredin. Allah'ın vahyini okuyup tefekkür edin. Bütün izleyen kardeşlerimiz biliyor ki diğer televizyonumuz evleri kıblegah yapıyor. Açıldığında mutlaka Allah'ı anlatıyoruz. Allah'a usta'yı anlatıyoruz. Allah'a aşkı, muhabbeti anlatıyoruz. Allah'a rıza Allah'ın rızasını anlatıyoruz. Rızayı anlatıyoruz. Allah'a dostluğu anlatıyoruz. <gülüyor> Ama dinleyenler, izleyenler bilir ki sadece anlatmıyoruz. Anlattıklarımızı gönlünü açan herkese Allah üzerimizden ikram ediyor, O veriyor. Bununla beraber dinleyenler, izleyenler kabul edince yola girip hemen yürümeye başlıyor, sirat-i müstakimde. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müstakimde yürümeye başlıyor. Evet, televizyonumuzun özelliği bu. Her kanalda herkes her şeyi anlatabilir ama böyle bir özelliğe evet, sahip değil anlatılanlar. Evet. İnşallah evlerimiz kıblegah olmaya devam eder. Beraber Allah'a yürümeye devam ederiz inşallah. Hem Şanlıurfa'dan Büşra Sönmez, bütün Sönmez ailesinden diğer TV, bütün kardeşlerimizin, babamızın üzerine olsun canı gönülden yanızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kıyamete kadar o vahyi kanalımız kapanmasın. İnşallah dualarımız sizin için. Amin, amin, amin. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Selam olsun bütün diğer TV'ye. Abilerime, babama selam olsun. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyoruz. Bütün Sönmez ailesinden, babamın mübarek ellerinden öpüyoruz demişler. Razı olsun. Hem Sönmez ailesindeki kardeşlerimize hem Urfa'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerlerine olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Efendim İstanbul'dan Deniz Gümüştaş, selamünaleyküm hocam, çok güzel anlatıyorsunuz, sohbetleriniz çok güzel. O babda demiş efendim, Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Sadece anlatmak yetmiyor. Asıl güzellik o dinlenin güzelliğidir, gönlünün güzelliğidir. Güzelliği arayanlar ancak güzelliği görünce onlara güzel gelir, güzel olduğunu anlar. Güzel olan Allah'tır. Güzel olan Allah'a abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır, yakın olmaktır. Güzel olan kulun Rabbini sevmesi ve istemesidir. Onun yolunda koşmasıdır, ona koşmasıdır. Öyle buyurmuştu. De ki Rabbim silah müstakim üzeredir. Evet silah-i müstakimde Allah'a koşmaktır güzel olan. Hamdolsun. Mersin'den Rıza. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı geceler. Madem ki Müslümanız hamdolsun. Kur'an elimizde. hakikatler elimizde. Sünnet elimizde. Neden Müslümanlar hep acı çekiyor? Hangi Müslüman ülkesinde huzur var? Merak ediyorum. Yoksa biz yanlış yolda mıyız? diye sormuş evet. efendim. Kur'an elimizde. Diyor kardeşimiz. <gülüyor> Kur'an'ın Evet, yazılı o, musafi elimizde. Doğru. Ama Kur'an ismi üzerinde okunan. Kur'an demek, okunan demek. Okunmuyorsa, anlaşılmıyorsa, o elimizde değil demektir. O bize mucize olmamış, bize nimet olmamış, bize şeref olmamış, bize gıda olmamış demektir. Evet, elimizde ama, yani elimizde su var ama suyu içmiyoruz. O su, bizi diri tutar mı? Süslüğümü gider, süs giderir mi? Gidermez. Onun için Kur'an elimizde, duvar duvarımızda, kütüph hanemizde en yüksek yerde ama gönlümüzde değil. Çünkü okumamışız, anlamamışız. Kur'an'ın mucizesi üzerimizde gerçekleşmediyse okumadık demektir bu. Nedir Kur'an'ın mucizesi? Nasıl ki sahabeyi müşriklikten alıp, puta tapmaktan alıp gökteki yıldızlar haline getirdiyse, eğer bizi de onlara benzetmiyorsa, etrafımıza, nuri saçmamıza vesile olmuyorsa, eğer onunla dirilmiyorsak, sahabe dirilmişti onunla, bu durumda okumadık demektir, anlamadık demektir. Kur'an'ın mucizesi de üzerimizde gerçekleşmedi demektir. Aynı şekilde alimler için de bu geçerlidir. Alim Allah'ı bilendir. Allah'ı tanıyandır. Allah'tan haşyet duyandır. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Layıkıyla ancak alim kulları Allah'tan haşyet duyar. Alim Allah'ı bilenler Allah'tan haşyet duyar. Resulullah Efendimiz de Allah'ı en çok bileniniz benim, en çok haşyet duyanız da benim dedi. Alim bu. Alim bilgi sahibi olan değildir. Alim, Allah'tan haşyet duyandır. Allah'a aşık olandır. Bunun adına Allah'a karşı edepli olandır. Onun söylediğinin dışında bir şey söylemeyendir. Haşyet duyan ve ona karşı edepli olan. Kendi fikrini beyan etmeyendir. Rabbim ne dediyse o diyendir. Ona davet edendir. Kendine değil, Rabbine davet edendir. Bunlar çok eksik. Yok gibi. Ama ne kadar az olursa olsun eğer onlar, o az olanlar Kur'an'ı gönlüne almışsa, onunla dirilmişse, onunla şereflenmişse, Allah ile şereflenmişse, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle şereflenmişse, onun nurunu, aşkını, muhabbetini saçar. Bulunduğu yere saçar onu. İnsanlar ondan istifade eder. Onun nuruyla aydınlanır. Evet, i̇nşallah kardeşlerimiz öyle olsun istiyoruz. Efendim İstanbul'dan Mine, selamünaleyküm aleyküm. Sevgili hocam, bugün denizde yolculuk yaptık. Gemi suda bizi taşırken sizlerin gönlünüzde bizi Allah'a taşıdığınızı düşündüm. Bizim bu yolda sizlere yardımımız nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hep beraber birbirimizi taşıyoruz. Daha doğrusu bize düşen birbirimize sarılmaktır. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Buyurduysa hep beraber Allah'ın ipine sarılınca Allah bizi kendine çeker. O bizi çekiyor. O bizi istiyor. O bizi seviyor. O bizi davet ediyor. Bize düşen birbirimize kenetlenip Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılırken birbirimize bir de yardım etmektir. Yani birinin eli gevşerse ipten hemen ona yardım edip bir daha sarılmasını sağlamaktır. Biri ipi bırakırsa Hemen onu tutup tekrar ipe sarılmasını sağlamaktır. Birbirimize böyle yardım etmemiz gerekir. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın derken, evet, sarılırken birbirinize yardım edip gelin dedi. Gelin. Eğer Allah'ın ipine sarıldıksa hep beraber Allah da bizi çeker. Hep beraber evet, Rabbimize gideriz. Rabbimize yakın olur. Rabbimize dost oluruz. Evet, gemi taşırken, bu taşınma aynı zamanda gönül ile olur. Gönüller beraber olunca, evet hep beraber o gemide Allah'a yolculuk yapmış olur. Sırat-ı müstakimde Rabbimize varmak için, vasıl olmak için, yakın olmak için, dost olmak için hep beraber yürüyüp bu dostluğu, bu yakınlığı, bu sevgiyi Kazanacağız inşallah. Allah razı olsun. Efendim Kayseri'den Asuman, Alan selamı, rahmeti, bereketi mürşidimizin üzerine olsun, bütün kardeşlerimizin üzerine olsun ve Diyarbakır'ın üzerine olsun. Rabbimiz bizlere mürşidimizi göndererek ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu, kullarına her daim imkanlar sunduğunu bir kez daha göstermiştir. Babamız... Bizler için bu kadar çaba sarf ederken, yorulurken ben üzerime düşeni gereği gibi yapmakta aciz kaldığım için yolda sürekli düştüğüm için hemen kalkıp yola devam edemediğim için babamızdan çok özür diliyorum. Bu mübarek ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun bir beşer olarak, bir kul olarak hepimiz Sallanıyoruz. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Müminler, ekinler gibidir. Rüzgar esince sallanır. Bir sağa bir sola sallanır. Rüzgar hangi taraftan eserse öteki tarafa yaslanır. Yani bir dünya oyunu çeker. O tarafa sallanır. Bir şeytan öbür tarafa Çeker, o tarafa sallanır. Bir nefis, arzular, istekler sallanır. Onu sallar. Ama kökü yerde sağlamdır. Kırılmıyor. Sadece sallanıyor. Kökü yerde sağlam olduğu için büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Mümin. Mümin deyince Allah'a aşık. Neyle kökü sağlamdır? Aşkla, imanla, muhabbetle. Rabbine bağlıdır. Sirat-i müstakime bağlıdır. Allah'ın vahyine bağlıdır. Allah'ın peygamberine bağlıdır. Bununla beraber eğer bir ustad yolculuğu yapıyorsa onların gönülleri bir. Bununla beraber kim onları taşıyorsa oraya bağlıdır. Yani kökü sağlam. Sağlanır ama kırılmaz. Büyümeye, olgunlaşmaya devam eder. Eksik yapınca, yanlış yapınca tövbe eder, istiğfar eder ama sağlam. Büyümeye devam eder. Önemli olan kökün sağlam olmasıdır, imanın sağlam olmasıdır, muhabbetin sağlam olmasıdır, Allah'a teslimiyetinin sağlam olmasıdır, Allah'a karşı edebinin sağlam olmasıdır, haşyetinin sağlam olmasıdır. Yoksa sallanır. Sallanmaması mümkün değil. Herkes sallanıyor. Bir taraflara sallanıyor. O bir beşer. Ama eğer kökü sağlam değilse, hafif bir rüzgar esse de onu savurur. İşte son nefeste imam Böyle kaybedilir zaten. Kökü sağlam olmadığı için. İmanının gereğini yapmadığı için. İmanını ispatlamadığı için. Bir mümince bir tavır ortaya koymadığı için imam evet, sağlam olmamış. Rüzgar esince onu savurur, imanını kaybeder. Bununla beraber yolu yürürken bilmemiz gereken bir şey var ki, her şeyi böyle kendimizden bekleyip biz yapacak zannetmeyelim. Bizim yapacaklarımız var. Asıl işi yapan Allah'tır. Zatın biri buyurmuştu. Ben yolun başındayken dedi. Allah'ı sevdiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki meğer Allah beni seviyormuş. Yolun başındayken Allah'ı istediğimi zannediyordum, Sonra vardığımda gördüm ki Allah beni istiyormuş. Yolun başındayken Allah benden razı olsun diye düşünüyordum. Yolun sonuna vardım, vardığımda gördüm ki meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Yolun başındayken Allah'a koştuğumu zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer Allah beni çekiyormuş. Evet, Allah kuulunu seviyor, Allah kuulunu istiyor, Allah kuulunu kendine çekiyor. Bununla beraber her anda öğretiyor, yolu gösteriyor, gönlüne vahy ediyor. Kulü kendisinden razı olsun istiyor. Bu onun ikramı, bu onun Rablığının tecellisidir. Evet, Rab terbiye eden demektir. Onu terbiye ediyor, büyütüyor, kendine çekiyor, olgunlaştırıyor. <gülüyor> Bütün ikramları o yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Kul ne yapıyor? Kurum bunu anlaması lazım. Allah ona imkan verdiğinde değerlendirmesi lazım. Elinden geleni yapmaya çalışması lazım yani. Gücü yettiği kadarıyla. Gerisi ona aittir. O yapıyor. Seven o, isteyen o, kendine çeken o, ikram eden o. Tekrar tekrar, evet, o imkanı veren o'dur. Bizde de düşen, seni seviyorum deyip, onun bu muamelesine cevap vermektir. Her muamelesi seni seviyorum demektir çünkü. Ne kadar? Elinden geldiği kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla. Allah neyi vermişse ondan sorumlu tutar. Gücünün yettiği kadar, elinden geldiği kadarıyla, evet, Rabbine koşmaya, çabasını gayretini sarf etmeye çalışması lazım. Herkes bunu biliyor. Efendim Denizli'den bir izlenimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sizi çok seviyoruz. Diğer TV kapanıyor diye çok üzülüyoruz. Biz de elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Derezejim. Eşim el işi paralarını gönderecek. Bunu gönderecek. Allah vahyin diğer TV vesilesiyle ne kadar ümmeti muhassas inşallah. Allah bizi size layık teyli bir şey etsin inşallah. Allah razı olsun. Söyledim biraz önce. Mesele hep beraber taşıdığımız vahyin altına omuzunu koymaktır. Bunu yapanlar Allah için yapanlar karşılığını mutlaka Allah'tan alır. Yani eğer böyle binlerce insan diğer TV vesilesi, vesilesiyle Allah'a dönmüşse, Rabbim Allah'tır demişse, Allah'a vasıl olmak için yola çıkıp yolculuk yapıyorsa, bunun yayınında, uğraşmasında evet, kim ne kadar, nasıl vesile olduysa dolayısıyla her ne kazanıldıysa bu vesileyle, o da onu kazanmıştır. Allah'ın bir adeti vardır. Beraber cemaat halinde bir iş yapılınca onu parçalamaz. Orada o gönlündeki niyetine, çabasına, gayretine göre miktar önemli değildir burada gönlündeki çabası, gayreti, gücü nispetinde bütünüyle o yapmış gibi kabul edip nimeti öyle ikram eder. Parçalamadan. Her birine öyle ikram eder. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede o Bedir savaşına katılanlardan Allah razı olmuştur. Hiç ayırmadan. O ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur. Evet, 1500 kişi. Neden? Allah gerekçesini söylüyor. Çünkü Allah onların gönlündekini bildiği için. Gönüle göre muamele ediyor. O andaki gönül halleri neydi? Ölümüne biat ettiler. Evet mesele o gönül halidir. Dolayısıyla her biri aynı ile onu kazanır. Yani bir parça kazanmıyor. Bütünü kazanıyor. Mesele gönlüyle, haliyle elinden geldiği kadarıyla gerekeni yapmış olmasıdır. Evet. Efendim İstanbul'dan Yürgül Demircioğlu öncelikle babama çok çok selamlar. Her zaman yanında olduğumuzu maddi manevi evimizin güneşi sönmemesi için dua ediyoruz. Rabbim kurbanlarımızı kabul buyuruyor inşallah. Allah yar ve yardımcımız olur inşallah. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Kur'an'ı öğrenen olun, ya öğreten olun, ya onlara yardım eden olun, ya da onları seven olun. Sakın bir beşincisi olup dışarıda kalmayın, buyurdu. Ya öğreneceğiz, ya öğreteceğiz, ya yardım edeceğiz, ya da buna da gücümüz yetmiyorsa en azından ne yapmamız gerekiyormuş? Onları sevmemiz gerekiyormuş, takdir etmemiz gerekiyormuş. Sevgimizi ortaya koymamız gerekiyormuş. Eğer böyle olmazsa, beşinci olursak, beşinci olup dışarıda kalmayın dedi. Yani İslam çizgisinin dışına çıkmayın dedi. Yani İslam'ınızı, Müslümanlığınızı, imanınızı kaybetmeyin dedi. Onun için biz şu anda öğretmek için evet, çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz hep beraber. Herkes nasıl gerekiyorsa öyle yapmalıdır. Gücü neye yetiyorsa öyle yapar yani hem öğrenir hem öğretir hem yardım eder hem sever olması gereken budur. Eğer hiçbir şey yapamıyorsa sever ve dua eder. Dışarıda kalmamış olmak için. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdurrezzak alimler az iken din kuvvetliydi, alimler çoğaldı, din azaldı. Bunun hikmeti nedir? Evet. Alimler değil, ilmi taşıyanlar çoğalmış. İlmi taşıyanlar. Alim, söyledim biraz önce, Allah'tan karşıya duyandır. Allah'a aşık olandır. Allah'a karşı edepli olandır. Alim, Allah'ı bilendir. Allah'ı tanıyandır. Allah'ın kendini tanıttığı kuduldur. Buna beraber Allah'ı tanıttandır. Allah'a davet edendir. Yoksa alim bilgi sahibi olan değildir. Bilgiyi alırsın bilgisayara yüklersin bilgisayar alim oldu mu? Hayır. Bilgisayar Allah'a aşık oldu mu? Kaşet duydu mu? Edepli oldu mu? Hayır. Sidiye yüklersin bir değişiklik oldu mu onda? Hayır halim Allah'ın buyurduğu gibi Allah'tan haşyet duyandır. Haşyet muhabbet, edep birdir. Hepsi eşittir yani. Ne kadar muhabbeti varsa o kadar haşyeti, ne kadar haşyeti varsa o kadar edebi vardır. İmanın bütününü teşkil eder bu. Evet, böyle bir böyle âlemler yok mesabesindedir. Çok az en basitinden bakıyorsun birbirine saldırıyor, mümin mümine saldırıyor. Allah'ın yapmadığı şeyi yapıyor, gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyor. Bu nasıl alim böyle? Bir sözünü alıyor, halbuki niyeti o değildir. Böyle söyledi deyip onu böyle eviriyor, çeviriyor, onu lekeliyor, çamur atıyor ona. Bu alim midir? Alimlik böyle midir? Nerede Allah'tan karşıya? Nasıl yalan söyleyebiliyor Allah'ın huzurunda öyle? Nasıl cesaret edebiliyor? Alim bu değildir. Bilgi yüklü. Bilgisini satıyor. Neyin karşılığında? Eğer alim olsa sadece evet, her şeyini Allah yolunda kurban eder, Allah'ın huzurunda konuşur. Allah'ın huzurunda konuşursa Allah da onu gönüllere vahyeder. Kelimenin içini doldurup ona ikram eder. Ama alim olmadığı için kelimelerin içi boştur. Evet, kuru bilgi yüklüdür. Hafızaya gider. Gönüle gitmiyor. Gönüle inmiyor onun için. Evet, bunlar çok ama işe de yaramıyor. İman taşımıyor. Hidayet taşımıyor çünkü. Gönüllere bunu taşımıyor. Gönüllere aşk, muhabbet taşıyamıyor. Yok ki taşısın. Gönlünde ne varsa içine o girecek. Kelimenin içine o girer çünkü. Evet, alimler çoktu diyor, hayır alimler şimdi çok daha az olmuş, bilgi çoğalmış, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ama alim çok az. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Müminleri anlatırken, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Okuyacak biri lazım. Allah'ın ayetlerini okuyacak biri lazım. Sen oku demiyor. Sen okuduğunda demiyor. Okunduğunda imanlarını artırırlar. Evet o okuyuş o kelimelerin içi açla muhabbetle doğu olduğu için imanı artırıyor. Evet. Efendim bandır, bandırmadan Yusuf Öztürk selamünaleyküm. Aleyküm. Ben başka cemaate bağlı biriydim. Mürşidimiz 32 yıl önce ölmüş, yerine kimseyi bırakmamış. Bundan 5-6 ay önce Allah'tan bana çok vakit mürşidimi göstermesini dilemiştim. Sizi gördüm, elinizi öptüm. İlk zamanlar dikkate almamıştım. Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ım ölüleri nasıl dirilttiğini göster diye dedi. Allah inanmıyorsun dedi. O kalbim mütmain olsun dedi. Allah ona gösterdi. Ben de Allah'a rüyam gerçekse bana tekrar göster dedim. Peygamberin istediği gösterdin. Ben de istiyorum, bana da göster dedim. Ve yattım o gecesi tekrar rüyamda gördüm. Size tabi olmaya karar verdim. Ancak benim kafamı bizim cemaattakiler çok karıştırdı. Çıkmaza girdim. Bulunduğum yola kendimi tam olarak veremiyordum. Bir hafta önce tekrar sizin zikrinizi çekmeye başladım. Allah için bana nasihat verin. İstediğim. Allah ve onun muhabbetinin gönlümde olması sizden bir nasihat bekliyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Mümin şahsiyet sahibi aklını kullanan bununla beraber Allah'ın özel olarak muamelesini gören, anlayan, bunu işiten bunu kabul edendir. Başkasının söylemesini değil. Yani yarın kıyamet günü hiç kimse ya Rabbi falanca şöyle söyledi, böyle söyledi. Onun için yanlış yaptım ya da eksik yaptım, yapamadım diyemez. Allah ne der? Hulbuna sana akıl vermiştim. Ben sana peygamber gönderdim, vahiy gönderdim, Kur'an gönderdim. Senin gönlünü de vahy bu sen bunu biliyordun. Aklın sonuna kadar kullanmalıdır. Onun için söyledim. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Mesele kalabalık yapmak değildir. Mesele Allah'a gitmektir. Allah yolunda evet, hizmet etmektir. Allah'ın kullarına hizmet etmektir. Allah'ı evet, kullarına sevdirip, kulları Allah'a sevdirmektir. Bunun için kimseye bakmak doğru değildir. Eğer sahabe kimseye baksaydı, analarına, babalarına, Buna beraber kardeşlerine, aşiretlerine baksaydı hiç kimsenin iman etmemesi gerekirdi. Ama tavırlarını öyle bir ortaya koydular ki karar verince, iman edince her şeyi göze aldılar. Mümin böyledir. Mümin bu vasıftadır. Birilerinin söylemesine bakmaz. Buna beraber müşid-i kamil vefat edince yerine mutlaka birinin bakması gerekir. Bakmıyorsa bu durumda onun bir müşid-i kamile, diri olan bir müşid-i e gidip yürümesi gerekir. Eğer derviş İtminan'a ermişse onun yolculuğu, mürcidiyle devam eder. Onun bağı kuvvetli çünkü. O kuvvetli bağa, o aşka, muhabbete sahip olduğu içindir. Evet, İtminan'a ermişse bir başka Mürcid-i e tabi olması gerekmez. Veli olmuşsa yani. itminana ermiş, Veli olmuşsa. Evet, onun mürcidinin mürcidliği ona devam eder. Ama diğerleri mutlaka bir Mürcid-i e tabi olmalıdır ki yolculuğu yapsın. Yoksa Mürşitsiz hiç kimse İtminan'a eremez. Evet, Allah mübarek etsin, devam etin inşallah kardeşimiz. Efendim Gaziantep'ten Derya Kılıç, selamünaleyküm. Her kapı çalındığında koşarak pencereden bakıyorum, babam babam mı geldi diye ama kapıyı çalan sen değilsin baba. Gözümden düşen yaşlarla başımı önüme eğip babam ne zaman gelecek? Babam ne zaman gelecek, ne zaman kızım ben geldim, ben de hoş geldin baba diyeceğim diye düşünüyorum. Ben ne zaman babamın elini öpeceğim. Baba sen bana ne zaman kızım diye sesleneceksin. Artık gel baba, gel de bir defa tek olsa da gel, gel de göreyim seni baba. Bu kızın seni hasretle bekliyor babam. Eğer bu dünyada göremeseydi, göremeseydi, görmeseydimse. Rabbim ahirette birimizi görmeyi nasip etsin inşallah. Gül kokulu ellerinizden öperim. Esselamu Aleyküm Demiş Efendim. Allah razı olsun. Allah için sevmek böyle. Allah'a beraber yürümek böyle bir sevgiyi, böyle bir aşkı, böyle bir Muhabbeti gerektirir. Böyle olunca gönüller beraber olur, gönüller bir olur. Elbette ki hem kızım diyorum, hem Allah inşallah nasip eder, görüşmeyi nasip eder. Söylediği gibi ahirette görüşmeyi nasip eder. Allah kıyamet gününe yarın diyor. Yarın. Ahirete yarın diyor. Şimdi gece kıyamet kopunca insan girelince sabah olmuş olur. Öyle buyurdu. Sabah yakın değil mi? Sabah yakın. Hepimiz için sabah yakındır. Perdeleri açılır, yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanır. Sabah olmuştur. Sabahımız olmuştur. Orada inşallah hep beraber oluruz. Huzura beraber çıkarız. Hesabı beraber veririz. Evet. Kızımıza selam olsun. Efendim ilk Ara vermeden önce Büşra Sönmez de Dilan Sönmez. Şanlıurfa'dan onlar mesajlarını okuyayım inşallah efendim. Buyur. Müsaadeniz olursa efendim. Tamam. Önce Büşra Sönmez. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı nur saçan babamın üzerine olsun inşallah. Baba Rabbim seni karşılığımıza çıkarmasaydı bizler Rabbimizi tanımayacak bilemeyecektik. Rabbimize aşık nasıl olunur bilemeyecektik baba. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Seni bize tanıttığı için, seni bize ikram ettiği için Senin gibi bir baba, senin gibi bir mürşit bizlere ikram ettiği için hamdolsun Hamdolsun Rabbime Baba Rabbim seni başımızdan eksik etmesin Seni çok seviyorum, çok seviyoruz Efendim Dilan Sönmez'in mesajı Selamun Aleyküm Efendim Bir kız evladı babasından ne kadar uzak durabilir ki Baba kokusu, baba özlemi, babayı her görüşünde içinin feryat edişi, gönlünün her an babayı istemesi ne kadar zor olabilir ki? Başını her secdeye koyuşunda "Lebbeyk Allahümme beyk buyur Allah'ım, buyur işte kapına geldim. Lebbeyk la şerike leke beyk Buradayım, senin eşin benzerin yoktur. İnnel hamde ve'n nimete leke'l mülk la şerike lek bütün hamdler, şükürler yalnızca sanadır, mülk senindir denildiğinde babanın o an gelip başını okşaması sana gülümsemesi her zerrenin feryat edişi gönlünün paramparça oluşu yok mu? İşte o an biliyorum ki yalnız değilim baba ben yokum sen varsın ben senin dilinle zikrediyorum senin Allah Allah Allah deyişinle diriliyorum her şeyden vazgeçtim baba sen hep Dersin ya baba, her şeyden vazgeçtim, ben de vazgeçtim baba. Elhamdülillahirahim alemin seni canım canımdan çok çok seviyorum baba demişler efendim. Hamd olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Aşkı bu hübati, ihsan eden, ikram eden Allah'a hamd olsun. Göndermizi beraber eden Allah'a hamdolsun. Beraber ona, Rabbimize yürümeye, yürümeyi ihsan eden, ikram eden Allah'a hamdolsun. Allah bizi bir ve beraber olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Efendim, teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.